1502 numaralı konu Hazreti Peygamber'in meclisin kefareti Subhaneke Elahümme ve bihamdike ey Allah'ım hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin, kelimeleridir buyurmaları Ayşe validemiz şöyle anlatıyor Hazreti Peygamber bir yerde oturduklarında ya da namaz kıldıklarında bazı kelimeler söylerlerdi Bir gün bu kelimelerin için söylediklerini sorduğumda şöyle buyurdular eğer insan hayırlı şeyler söylemişse bu kelimeler kıyamete kadar onun üzerinde bir mühür gibi durur. Yok eğer kötü şeyler söylemişse bu kelimeler onun kefareti olur. Hazreti Peygamberin söyledikleri kelimeler şunlardı. Sübhaneke elâhümme ve bihamdike, la ilâhe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke, Ey Allah'ım, hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum. Hazreti Peygamber son zamanlarında bir meclisten ayrılmak istediklerinde, Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, Eşhedü en la ilahe illa ente, estafiruke ve etubu ileyke, Ey Allah'ım, hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin, Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum, derlerdi. Bir gün adamın biri, ey Allah'ın Resulü, sen daha önceleri söylemediğin bazı şeyler söylüyorsun, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu söylediğim kelimeler o mecliste işlenen hata ve günahların kefaretidir, buyurdular. Hazreti Peygamber, ve Etubu ile tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum, kelimelerinden sonra, emıltu sun ve zalemtü nefsi fafirli, inehu la yafiru zünub illa ente, kötülük işledim ve nefsime zulmettim, Beni bağışla, çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz, diyorlardı. Bir gün sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu sözleri daha önce söylemiyordunuz, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, evet Cebrail bana gelerek, ey Muhammed, bu kelimeler meclisteki hataların kefaretidir, dedi, buyurdu.